Birinci şu, Ve Vabihi nestaîn. iki acip suale karşı defaten hatıra gelen garip cevaptır. Birinci sual: denildi ki, Fatiha ve Yasin ve Hatmi Kur'ani gibi okunan birtler, kutsi şeyler bazen hatsiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor. Halbuki böyle cüzği bir tek hediye anı vahitte hatsiz zatlara yetişmek ve her birisine aynı hediye düşmek,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 Evet, bu gelecek hayatı meşhu müttefikan on üçüncü asrın ahirine ve on dördüncü asrın evlerineine cifirce bakıyorlar ve Kur'an ve iman hesabına bir hakikata işaret ediyorlar ve medat teselli bir Nurdan haber veriyorlar. Ve o zamanın dalalet fitnesinden gelen şüphehatı izale edecek Kur'an'i bir birhanı müjde veriyorlar. Ve o işaretlere ve remizlere tam mazhar,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 El misbah fi zujajihi az zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yaqudu min shajaratin mubarakati zaytunatin la sharqiyatin wa la gharbiyyah yakadu zaytuhu yudhii'u wa law lam tamsasuna nurun nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadrubu Allahu al amthala lin nas wallahu bikulli nuriyenin manaca çok tabakatı ve vucuhu kesiresi vardır ve o tabakalardan ve vecihlerden işari ve remzi bir vecih, manaca ve cifirce, nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur ve risalet Nur'a dört beş cümlesiyle on cihetten bakıyor ve o tabakalardan ve o vecihlerden bir tabaka ve bir perde dahi mu'lizane elektrikten haber veriyor. Risale-i Nur'a bakan birinci cümlesi, مثel nurihi kemişkâtin fiha misbahdur. Yani,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 اَزْزُجَاجَتُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيُّنْ cümlesi, 1345 ederek, resail nurun intişarı ve iştiharı ve parlaması tarihine tam tamına tevafuk eder. Çünkü şeddeli ra, iki ra, şeddeli nun, iki nun, şeddeli za, aslı itibarıyla bir lam, bir za ve birinci züccace vakıf cihetiyle ha, ikinci vakıf olmadığından ta sayılır. Eğer şeddeli za, iki za sayılsa, o vakit 1322 eder ki, yine Risale-i Nur müellifi, Mukaddemat-ı başladığı aynı tarihe tam tamına tevafuk eder. Hem Minşeceret-in Mübareket'in cümlesi, ta evvel ta, ikinci ta ise, vakıf yeri olduğundan ha olmak ve şeceretindeki tenvin nun sayılmak cihetiyle 1311 eder ki, o tarihte, Resail'in Nur müellifi, risalet Nur'un mübarek şecere-i kudsiyesi olan, Kur'an'ın basamakları olan Ulûm-u Arabiye'yi tedrise başladığı aynı tarihe, tam tamına tevafuk ederek remzen bakar. İşte bu kadar manidar ve müteaddid tevafukat-ı Kur'aniyenin ittifakı, yalnız bir emare, bir işaret değil, belki kuvvetli bir delalettir. Belki elektrik ile beraber Resailin Nura münasebet maneviyesiyle bir tasrihtir. Bu ayetin münasebet maneviyesinin letafetlerinden bir letafeti şudur ki, ihbar-ı gayb nev'inden mucizane hem elektriğe hem Risale-i Nura işaret ettiği gibi ikisinin zuhurlarına ve zamanı zuhurlarından sonraki tekemmül zamanlarına ve hilafı ı adet vaziyetlerini çok güzel gösteriyor. Mesela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 Ateş dokunmadan parlarlar, onun zamanı yakındır. Yani 1280 tarihine yakındır. İşte bu cümleyle nasıl ki elektriğin hilaf adet keyfiyetini ve geleceğini remzen beyan eder? Aynen öyle de manevi bir elektrik olan resailin nur dahi gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde külpeti tahsile ve derse çalışmaya ve başka üstatlardan taallüm edilmeye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 ve bu iki asrın ahir ve evvellerinde en ziyade nazara çarpan ve en ziyade münasebet maneviyesi bulunan ve bu ayetin umum cümlelerinin muvafakatlerini ve mutabakatlarını en ziyade kazanan elektrik ile resailin nur olduğundan, doğrudan doğruya mana-i remzi ile bakar diye bana, kanaat-ı kat'iye verdiğinden çekinmeyerek kanaatımı yazdım. Hata etmiş isem, erham rahimiinden rahmetiyle affetmesini niyaz ediyorum. Resailin Nur'un bu ayetin iltifatına liyakatını anlamak isteyen zatlar, hangi risaleye dikkatle baksalar, anlarlar. Hiç olmazsa Eskişehir hapishanesinin bir meyvesi olan, 30. lemanamındaki altı esma-i ilahiye dair altı nükte risalesine, hiç olmazsa o lemadan, ismi hay ve kayyuma dair beşinci ve altıncı nüktelere dikkatle baksa, elbette tasdik eder.